nur telâlü eden çehreleri dırakşan evlerinizin çehrelerine bakacaksınız. Emeğinizle kurduğunuz yurtlarınızın çehrelerine bakacaksınız. Okullarınızın çehrelerine bakacaksınız. Ve camileriyle balap dolduran genç delikanların çehrelerini tahayyül edeceksiniz. Ve bir gün sahabenin dediği gibi Hey gidi günler diyeceksiniz Meğer tatlı günler o günlermiş diyeceksiniz Belki ben de öyle diyeceğim Ama belki yerin altında Belki de yerin üstünde ben de öyle diyeceğim Hey gidi günler Tam yaşanacak günlermiş Hiç durmadan gecelerinde koşulacak günler hiç durmadan, soluk soluğa, köy inanlar gibi gündüzlerinde koşulacak günler. Utana utana, hicab ede ede, terliğe terliğe ne olur Allah aşkına coşun denen günler. Bu verin, kurbanlarınızı verin, imam hatip yapın, yurt yapın. Pansiyon yapın, okul açın, açın deyip Ter'in tabandan çıktığı günler, ben de diyeceğim, siz de diyeceksiniz. Bugün belki bu günler hicranlı günler, belki hasretli günler ama bir gün gelecek özlenen günler olacak. Nesibe yetiştiği gül devriyle Şen, şad ve hurrem değildi O Uhud'u düşününce seviniyor ve gülüyordu Sırtında elin yumruğun girip saklandı Sırtındaki yarayı gösterdikleri zaman Mesut ve bahtiyar oluyordu Gül devrini yaşarken değil Abdullah ibn Hüzafetü Sehmi Başının kaynayan sulara sokulduğu günleri hatırlıyor Hey gidi günler diyordu Hüzeyfe babasının evinden kovulduğu günü düşünüyor Hey gidi günler diyordu Ammar yeldire yeldire geziyordu Sırtında ateşlerin söndürüldüğünü düşünüyor Hey gidi günler diyordu Zübeyir bin Avvam, hasırlara sarılıp yakıldığı günleri hatırlıyor, hey gidi günler diyordu. Onlar hey gidi günlerdi, çünkü o günlerde müminler tırmanma şeridinde sürekli olarak tırmanıyorlardı. Hiçbir şeye gönül kaptırmadan, başka hiçbir sevgiye dilbest olmadan, Turnikeye önce girmiş olmanın hakkını araştırmadan Hizmet karşısında hakkı temettü aramadan Sadece hizmet diyor Diyor ve yürüyorlardı Hey gidi günler Hey gidi günler diyorlardı O çile günlerine ...o ızdırap günlerine... ...çünkü o günlerin içinde... ...Allah'ın hoşnutluğundan başka mülahaza yoktu. Çünkü o günlerde büyüklük yoktu. Çünkü o günlerde herkes küçüktü. Çünkü o günlerde herkes neferdi. Çünkü o günlerde abilik yoktu. Çünkü o günlerde turnikeye evvel girmiş olmanın... ...hesabını yapma yoktu. Çünkü o günlerde... Kın enden nasiferden minen vardı? İnsanlar arasında insanlardan bir insan ol vardı. Ah nan kör nefsim, sen de sen de hey gidi günler diyeceksin. Kafandı hiç o türlü duygular ve düşünceler yoktu. Dinleseler de dinlemeseler de Sekiz saat derse girdikten sonra. İki yerde de derse akşam iştirak ediyordun Bir cumartesi pazarıda Burası simav senin Orası gediz benim Şurası da demirci senin Ve pazartesi derslere yetiştirmede yine senin Ama alınmıyordun Gönül koymuyordun Dinleyen yok diye üzülmüyordun Tesir etmiyorum diye mütesir olmuyordun Hey gidi günler, ne kadar arkada kaldınız, bizden ne kadar uzaklaştınız, biz ne kadar büyüdük, hey gidi günler, hey gidi günler, siz ne kadar küçük kaldınız. Ah eyyamullah, ah peygamber günleri, ah hizmet günleri, ah cihat günleri. Ah başka mülahazaların içine girmediği günler Biz büyüdükçe sizler arkada küçük kaldınız Benim kestane pazarındaki tahta kulübeciğim içinde kaldınız Ah tahta kulübem Her şey senin içinde kaldı gitti Ah küçüklük Sen ne iyiydin Arkadaşlık seninle hey gidi günler. İlki değiliz. Sonu da olmayacağız hey gidi günler. İmamlık makamında ağlıya ağlıya namaz kıldırılan günler. Kur'an okurken kalp duracak hale geldiği günler hey gidi günler. O huvvet, sevgi, yürekten alaka Birbiriyle fertler sarmaş dolaş olurken Dışarıdan gelenlere aman Allah'ım bu ne kardeşlik Bu ne o huvvet dedirttiği hey gidi küçük günler O kadar büyüdük ki Eğilip de sizi tanıyamıyoruz, sizi göremiyoruz biz büyüdük Everest tepesi olduk. Ah küçük günler. Sizler Lut Gölü gibi zeminden 200 metre aşağıda kaldınız. Ah yıkılası abilik. Ah yıkılası saltanat. Ah yıkılası makam mansıp sevgisi. Ah yıkılası şirk ifade eden Yaptım, ettim, çattım, kurdum, verdim, ettim, eyledim Haşa, haşa ve kella Yapan oyudu, eden oyudu, eğleyen oyudu Hey gidi günler, böyle düşünüyorken nerelere düştük Düşünüyorken düşlere takılıp kaldık Düşünüyorken sürçtük Hey gidi günler Nesibe gibi aydındı günlerimiz İbni Hüzafe gibi yürektendi Babasının evinden kolduğu zaman çok şükür Resulullah'a gitme yolunu buldum Deyen Hüzeyfe kadar mesuttu Hamza'nın günleri kadar Fütursuz, pervasızdı Ali'nin günleri kadar Ten sevdasından Ceset sevdasından Rahat ve rahvetten uzaktım Ne çabuk değişiyor günler O günlerin yerini yumuşak döşekler aldı O günlerin yerini birkaç odalı evler aldı O günlerin yerini günde üç defa Sofralara konup kalkan birkaç çeşit yemekler aldı O günlerin yerini evladı iyal aldı Çoluk çocuk aldı Cumartesi ve pazar haftanın birkaç günü belki hafta içi işini yaptıktan sonra iki günüm üç günüm de cihatta geçsin diyen insanların cihat günlerinin yerini haftada birkaç günlük cihat günlerinin yerini başka duygular başka düşünceler başka kılıklar başka kıyafetler. Başka şekiller, başka sevdalar aldı. Hey gidi günler. İstemiştim ki onu anlatayım. Ebu Eyyubil Ensar'ı o günlerden kaçarak İstanbul önlerine kadar geldi. Eski günleri arıyordu. Hey gidi günlere öyle çare buldu. Ölürsek galiba bu işten kurtulacağız diyordu. Omuzlayın beni. Surlara en yakın yere kadar götürün. İhtimal mülahazası şuydu. Peygamberden işittim bir gün. Biri gelip İstanbul'u fethedecek. Fethederken mezarımda kılıç sesi duyayım. Çünkü mücahit kılıç sesi duymalıdır. İhtimal ki mülahazası buydu. O üzerinde hakim olan günlerden... İntikamını böyle alıyordu. Üzerine önünü konup kalkan sofralardan intikamını böyle alıyordu. Etrafını saran çoluk çocuktan intikamını böyle alıyordu. Makam, mansıp sevgisinden intikamını böyle alıyordu. Çilesizliğin bir ölüm olduğunu görüyor ve kendine ölüm arıyordu. Bu aradığını buluyordu. Halit, ruhuna bin ruhum feda olsun, yumruğunun birini sahsanilerin başına indirip felç etmişti. Gürzünü Bizans'ın başına indirip onları da felç etmişti. Devrinde iki devletle hesaplaşmış, ikisini de yerle bir etmişti. Azledildiği zaman en fakir bir insanın sahip olduğu mameleke sahip değildi. Ordular başkomutanlığı yapmıştı. Dünyanın o zaman dünya muvazenesinde güçlü Rusya ve Amerika gibi iki büyük devletini yıkmıştı. Kumandanlığı üzerine aldığı zaman kaç paraya sahipse kumandanlıktan azledildiği zaman işte o kadar zimmetinde para çıkmıştı. Geriye hiçbir şey koymayı düşünmemişti. Bizim bir müezzin efendimizin ona da ruhum feda olsun. Bir imam efendimiz kadar dahi düşünmemişti. Ve bu insan ölüm döşeğinde ölüyordu. Belki yirmi tane harbe iştirak etmişti. Yirmi harbi harp zulümatını ışıktan bir kılıç gibi bir yandan vurup öbür yandan çıkmıştı. Ölüm aramıştı. Ölüm peylemişti. Fakat ölüm nasip olmamıştı. Yataktaydı. Yastıklar soluklarını yutuyordu. Döşek sağdan soldan ona kancı atmıştı, kolonlar atmıştı. Belini doğrultamıyordu. İhtimal kendisini en son ziyaret eden cephe arkadaşlarından... ...Hazreti Ömer'in amcasının oğlu Aşere-i Mübeşşere Said İbni Zeyd. İçeriye girdiğini görünce... Bu peygamber yakınına doğrulayım dedi Düşmanların belini kıran bu insan Belini doğrultamıyordu Doğrultamayınca da ağlıyordu Çıkıra çıkıra No kumandan ölüm korkusu mu Ne diyorsun Şu vücudumda Para kadar yara almadık yer yoktur Hey gidi günler Hey gidi yermuk Hey gidi öte Hey gidiisi hasaliler devlet önünde savaşma felmet Ayunul cübbee korkakların gözurku uyku görmesin Hayır korkaklar gözlerini açtılar artık uyumadılar Çünkü Kur'an'ın halidi yoktu artık Çünkü İslam'ın halidi yoktu artık ve bir çene açılıp kapanıyordu Yerine binlercemizin çenesi açılıp kapansaydı keşke Yanındaki ancak şöyle diyordu Aşa hamiden Mâ tefakida Herkesin öveceği bir insan olarak yaşadı Yeri doldurulmayan bir yitik olarak gitti Ve tereka silahahu Vefere sehu fakat Acaba bana ne derler? Bana ne derler acaba? Yaz elbisesi, kış elbisesi ayrı olan bana ne derler acaba? O kadar kitabı olan bana ne derler acaba? ne diyor koca kumandan vefat etti gitti ama geriye sadece kılıcıyla atını bıraktı o kılıç ki belki onu da verecekti ama tembih etmişti mezarımı kazırken vefalı arkadaşımla kazıyın yanımdan hiç eksik etmedim onu zira kahramanlar Mezarları kazınırken dahi, kılıç sesinden hoşlanırlar Kahramanlar, kılıç sesinden hoşlanırlar Kahramanlar, kılıç sesinden hoşlanırlar Döşekteki sesten, nefesten değil Sofraların başında tüketilen sesten, nefesten değil Bizarım kendimden... Bizarım duygularımdan... Bizarım düşüncelerimden... Bizarım anlayışımdan... Bizarım... Zira bir kerecik olsun böyle yaşayamadım... Size misal olamadım... Halit gibi yaşamasını... Halit gibi ölmesini size gösteremedim... Onlar ahiretin yamaçlarında dolaşıyor gibi bir dünya yaşadılar. İçinde yalanın zerresinin bulunmadığı bir hayat yaşadılar. Gösterişin zerresinin bulunmadığı bir hayat yaşadılar. Makam sevdasının zerresinin bulunmadığı bir hayat yaşadılar. İslam'da hakkı temettü aramanın zerresinin bulunmadığı bir hayat yaşadılar. Oysa ki ben vazlı nasihat ettim. Ederken de 25 sene devletten maaş aldım. Allah'ımı size anlatırken yalan söyleyip sevdiğimi iddia ettiğim Allah'ım. Yalan söyleyip sevdiğimi iddia ettiğim Hazreti Muhammed'im. Yalan söyleyip hayatım, canım, ruhum <gülüyor> sana kurban olayım. Sana karşı da yalan söyledim. Oysaki oysaki bağrıma bastığında kalbim durmalıydı. Temsil edemedim. Edemedim. Edemedim, utanıyorum Kelamullah'tan Utanıyoruz Kelamullah'tan Utanalım Kelamullah'tan Utanalım Allah'tan Edemedim Ötede ve beride 14 asır ötede ve beride Hayalimde kurduğum dantelayı nesçetmek istiyordum Elinizden tutup Bir Hamza'nın Yeldire yeldire gezdiği yamaçlarda sizi dolaştırayım Devrin Ebu Bekirlerini Ömerlerini Osmanlarını Alilerini radiyallahu anhum bi'adedi zerratil kainat ve mürekkebatıha kainatın zerratı mürekkebatı adedince Allah'ın rıza ve rıdvanı benim isimlerini mücerrez saydığım o büyük zatlar üzerine olsun bir ötede dolaşayım bir de beride dolaşayım bir bakın Ebubekir Bekir olmak üzere Ömer olmak üzere dirilenlere bakın diyeyim. Ya Resulallah senle bak diyeyim. Şu karın buzun açıldığı yerde kar çiçekleri gibi başını çıkaranlara bir bakı ver diyeyim. Sonra Mekimi'mi, T'mi binbir ihtimamla alayım. Elimle taşıyayım. Hayır ağzımla, ağzımla taşıyayım. Dişlerimle sıkıştırayım Ali'nin arkasına götürüp takayım Ammarla bir başka şekilde bütünleştireyim Uhud'un eteğinde Musab'ın mezarına uğrayayım Vefanıza denk vefalarla huzurunuza geldik diyeyim Hayalim buydu Düşlerim buydu siz her an, her zaman inşallah onu gerçekleştirmeye namzet yaşıyorsunuz. Ama gelin görün ki benim duygu ve düşüncem üzerine öyle bir kara dev gelip oturdu ki şimdi ben aşkla, iştiyakla çehrelerini görmek istediğim o sevdiğim cemaat ki zannediyorum böyle bir arzu ve istekte ben yalnız değilim. Zannediyorum ona göre iştiyakın manası neyse beni bağışlasın. O zamansız ve mekansız, o cevher ve araz olmayan, o yemeden içmeden münezzeh olan zat belki aynı manada iştiyakla size bakıyor. Ben yalnız değilim. Belki şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te Çok Heda'ya ve Behaya bekleyen Ümmetinden çok armağan bekleyen Ruhu Seyyidü'l-Enam feda olsun O da belki size bakıyor Size teveccüh ediyor Belki hakkınızda takdirlerini ifade ediyor Mele-i sakinleri de size bakıyor Ezana meleklerin indiği şu dakikalarda Ruhu Seyyidül Enam'ın Şehbal açtığı şu dakikalarda Ama bir ben varım Bir ben varım ki her şey yetersin Bir ben varım ki 25 senelik vaizlik hayatım boyunca Kur'an'ı satmış Onun sırtında temettü aramış Gönlümün aşkı ve heyecanını sizi anlatamamışım dini imanı anlatmayı meslek haline getirmişim bir iş zannetmişim bunu memuriyet sanmışım memuriyet yapmışım ve sonra kalkmış size Allah'ı anlatıyor demişim anlatıyorum demişim siz öyle sanın siz öyle sanın ben hiçbir zaman onun öyle olduğuna inanmadım alem inanabilir ama ben inanmadım ben biliyorum ki ben böyle desem de siz süslü zanınızla bana inanmayacaksınız beni bir yerde yalanlayacaksınız o da benim en doğru söylemeye çalıştığım yerde der ve düşünürdüm ki ya Allah dediğim zaman riya olmasın, benim kalbim dursun ben öleyim. Allah'a inanan böyle olur diyeyim. Veya o cemaat içinde bir iki tanesi ölsün. Ben de diyeyim ki ne yapayım ben misal olamadım ama şu misallere bakın ve sağdan gelin. Onu ben yaptırtamazdım. Ey inan kör nefis o cemaat çok samimiydi. 25 seneden beri de hep samimiyet sergiledi. Sen azıcık samimi olsaydın samimiyetin müzafını kat katını bulacaktın onlarda. Sen bir kere Kur'an deseydin onlar yüz defa onu diyeceklerdi. Sen ölesiye kaç defa onların çığlıklarına şahit oldun? Kaç defa kalbi durup caminin içinde kollarına girip dışarıya çıkardı insanlar oldu. Oldu ama sen kayaydın, granittin, taş gibiydin, tunç gibiydin. Dediğin şeyler senin ruhuna girmedi. Vaka dedin zaman zaman, Lime tekulûne mâ la tef'alûn. Kur'an diyor, yahu ayıp değil mi? Yapmadığınız şeyleri ne günah söylüyorsunuz? Allah'a karşı sıkılma yok mu? Dedin nefsin adına yer yer belki Caminin minberinde de dedin Minber şahit buna Kürsüde de dedin, o da şahit buna ama nerede o yeminler? Nerede o vefa sözleri? Nerede o samimiyet? Nerede o sadakat? Yiğitler, yiğit oğlu yiğitler böyle benim gibi her gün bir kere ayrı ayrı söz vermemişlerdi. Bir kere söz vermiş, sonra da verdikleri sözle sonuna kadar yürümüşlerdi. Bir kere söz vermiş İşim bu başında koridora girmiş ve öbür başında varıp cennetlere ulaşmışlardı. Vaade vefada tamdılar, eksiksiz idiler. Eskilerin ifadesiyle hülfül vaidleri hiç olmamıştı. Öyle anlaşılıyor ki ben günde elli defada hoca efendilerin camide menşe-i dayanıyorsa bilemeyeceğim. Tevbe istiğfar, tecdidi nikah, tecdidi iman yaptırdıkları gibi günde bu işi elli defa da yapsam, yine sokağa takılıp kalacağım, yine çarşıya takılıp kalacağım, yine pazara takılıp kalacağım, yine nefsime takılıp kalacağım, yine bedenime takılıp kalacağım ve yine döneklik yapacağım. İyisi mi? Bakın siz bana inanmayacaksınız ama ne olur bir kere inanın, bu işi bağlayalım burada. Ben diyeyim ki, saksa bu kadar sizi rahatsız edecekmiş. Siz de deyin ki, hüsnü zanınızda bu bülbülün son bestesi olsun deyin isterseniz. Bağışlamanızı isteyeceğim Gördüğünüz gibi Baş yardım Göz çıkardım Sizi rencide ettim Hocam hasretli sağdın dediği gibi Değil mi gelelim Hocam Hocam Hocam Hocam Hocam Hocam Hocam Bizi size fırlayacağız Bakın aziz kardeşlerim anlatamıyorum. Hocam. Ben yararlı olamadım mülazasıyla ayrılıyorum. Ama bana çok baskı yapıyorsunuz. İnancım o ki siz layık insanları bulacaksınız. Hocalarımız güzel şey anlatacaklar. Ben anlattıklarımdan rahatsız oluyorum. Size bir şey veremediğim kanaatindeyim. Allah! Hocam gitmeyin oğlum. Hocam gitmeyin. Birisi yolda beni geriye çevirdi. Kıçkırıklarına dayanamadım. Allah başıma taşı adır diye korkuyorum. Hoca Hoca sokağa dur Hoca Geleyim hocam. Geleyim hocam. Geleyim tamam Geleyim Hoca Hoca hocam Hoca gelin hocam gelin hocam, hocam. Gelin hocam. hocam. Gelin hocam geleyim. Tamam. Söz geleyim. Daha bir süre daha başınızı kırayım. Hocam, hocam. hocam. <gülüyor> Andım yine seni, her şey yadımdan silindi, hayalin gönlümün tepelerinde gezindi. Bu bir serap olsa da hafakanlarım dindi, andım yine seni, her şey yadımdan silindi. Ufku dolduruyor, yetiyor, başka şeyi göremiyoruz. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla katsam, ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam, bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla katsam. Anladığım basına ermek artık çok geç. Şaşır ben de yalnız. Hicranla yanan gönlüm durmadan inleyecek. inleyip en taze hislerle hep bekleyecek. Yaş olsa da ben taze hislerle yollardayım. Anladım, vassını ermek artık çok geç. Kalbim bir güvercin kalbi gibi titrerken adından ne olur sana ulaşmam için kanadından bana bir tüy ver. Fervaz edeyim hep ardından Kalbim bir güvercin kalbi gibi Titrerken ardından Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül Gel o bayıtan renklerinle gönlüme dökül Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül Ey kupkuru çölleri cennetlere çeviren gül Mecnun gibi arkandan koşan kulum olayım. Bir korsaç içime ocaklar gibi yanayım. Sensiz geçen baciri oyadan uyanayım. Mecnun gibi arkamdan koşan kulum olayım. Aklım uzakta kaldığı günleri saymakta. Asker gibi ne zaman terhis Ruhuma sisli dumanlı bir kasvet yaymakta Göster şehreni ki güneş gruba kaymakta Aklım uzakta kaldığı günleri saymakta Son dendi hiç olmazsa grubum tülü olsun Gönlüm ufkunun en taze renkleriyle dolsun Her yanda tamburlar çalınsın Neyler duyulsun bu da benim düğünüm olsun. Ne olur hiç olmazsa grubun tülü olsun. Ne olur hiç olmazsa grubun tülü olsun.